İzin herkese iyi fikirler 95.0 açık radyoda Bir açık deniz programında daha birlikteyiz canlı yayın stüdyosundayız bugün ve güvertede ben ve Alican Turalı var. Bugün ben hiç konuşmayacağım herhalde. Çünkü Alican'ın müthiş bir e, yol, gezisi oldu diyelim. Gezi diyebilirsin. Gezi evet. Gezi, gezi. Seyahat diyelim. Gezi ufak kalıyor. Seyahat. <gülüyor> <gülüyor> Seyahat diyelim. Gü Güney Amerika konuşacağız, evet. anlatacak, ben de dinleyeceğim. Peki. <gülüyor> Peki, teşekkür ederim Bey ee, Bu aralığın son iki haftası e, böyle aşkım 15 günlük bir Güney Amerika turu, aslında Patagonya turu demek daha doğru. Böyle bir yoğun geçen bir seyahat yaptık. Bu böyle üç memleket, Arjantine indik uçakla oradan Ushaya gittik. Ushaya Arjantinin e, Güney Amerika'nın en uç şehri. Ondan sonra. E, Uşaya'da e, bir vakit geçirdik. Oradan bir küçük gemiyle Patagonya kanallarını gezdik. Patagonya kanallarını gezerken de... Ne tür kanallar? E, Avrupa'dakiler gibi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buzullar ve çok yüksek dağlarla işte meşhur Patagonya kanalları. Hakikaten böyle enteresan bir coğrafya. burnuna çıkma şansımız oldu. Çünkü hava sakindi. Gemi demir attı. Biz de zodyaklarla karaya çıkıp feneri tırmandık. Oradan sonra oradan tekrar e, gene kanallardan Şili tarafı yani e, Şili'den yukarı çıktık. Sınırı geçtik Arjantin. ...yine bir buzul Brezilya'da bitti... ...yani kabaca böyle... Peki hemen ee, gemiyi sorayım ben... Gemiz, gemiz. Kaç kişilik gemi... Şöyle bir bu 40 küsür metre boyunda... ...bir ufak kruz gemisi... Mikrofona yaklaş, yaklaşman gerekiyor. Ufak bir kruz gemisi... Ee, ...bir 80 tane yolcuydu... ...çok böyle çok derli toplu bir gemi... Şilili bir mürettebat. Bu arada e, Şilililer hakikaten çok oranın denizcisi Şilililer. Yani Arjantinlerden ziyade. Çünkü coğrafya itibariyle de Şili böyle denize sıkışmış hmm. bir memleket biliyorsun. Yukarıdan aşağı iniyor. E, dolayısıyla müthiş işte balıkçılık, tekne vesaire falan. Ve bütün oradaki e, denizde işte kurtarma vesaire. Bütün o şeyleri Şili donanması ve devreye giriyor. Gemide... Ama... Gece yani kaç gün kaldınız e, gemi dört gece beş gün e, kaç, kaç metre demiştin kırk sür kırk beş galiba <gülüyor> iki çarpı üst anlatayım çıktı ben bu şeyi merak ediyorum bizim guletlere göre nasıl de, Servisi, e, servisi e, çok farklı kameraları yani, çok Konfor. Farklı, farklı yani çok daha bu vakitte de son derece konforlu bir şey konforlu bir tekne bu e, yani şöyle diyeyim e, istersen ilk söyleyeceğim bir kere bu seyahatten sonra daha önce bizim programa beraber konuk ettiğimiz, senin de konuk ettiğin bu Patagonya'ya deniz yoluyla giden benim bildiğim e, üç tane Türk denizcisi var. Bir tanesi ilk e, Hakan Öge. Hı hı. E, on metre bir tekneyle gittiydi biliyorsunuz yıllar önce. Sonra Osman Atasoy dünya turundan sonra e, Antarktika geçişi yaptı. Dolayısıyla Patagonya kanallarında da bir seyir yaptı. En son da Ekrem İnoz'u. Ee, biz e, Ekrem'in özüyü pandemi zamanında taikte düzenlediğimiz bu işte online seminerler birine hakikaten konuk konu çok heyecanlı anlattıydı da ee, bir de senin genel programda konuğun olan profesör doktor Talat Kirış o da Kirış o da Uşağı'dan yanılmıyorsam bir tekneyle bir İngiliz ekibiyle Antarktika'ya geçti. Şöyle diyeyim sana yani oradaki havayı gördükten sonra ve iklimi yaşadıktan sonra saygım üçe katlandı hakikaten. ...zaten çok az var, yani biz dört gün, işte dört gece beş günlük kruzda iki tane yelkenli gördüm, iki tane de balık teknesi gördüm düşün koskoca büyük de bir alan yani son derece şey. Hmm. Dolayısıyla bu kara parçası, Tierra del Fuego dedikleri işte ateş toprakları, aslında Güney Amerika kıtasından bir boğazla ayrılıyor. Boğazlı hikayesi Magellan Boğazı anlatacağız. Hakikaten çok heyecan verici bir hikayesi var. Magellan Boğazı büyük bir kara parçası, kocaman bir ada aslında. Bir kısmı Arjantin'in, bir kısmı Şili'nin. Dolayısıyla kanallar kısmı daha çok Şili'de. Peki ee, hemen bir araya gireyim lafını unutma. da ben kendi meraklarımı sorayım. Belki dinleyiciler de merak ediyordur. Ee, bu gemideki Yolcu profili nedir ki yaş? De, de, o her yaştan insan vardı, her milletten vardı. Yani her milletten, o, her milletten vardı. Yani Anglo-Saksonlar, Kuzeyliler, e, Amerikalılar, e, birkaç Uzakdoğlu ondan sonra çok olmamakla beraber e, böyle bir şey, e, bu Australis diye Ventus Australis diye bir Şile, Şili bandralı bir şey e, rica ettim, köprüye çıktım kaptanla hmm. tanıştık. Böyle gayet şey bir kaptan. Üç nesil denizci bir aileden gelen bir kaptan. İşte kaptan genç iki tane yardımcısı var. Ee, ...2 çarpı 1500 beygir motorları var, bana bütün teknik bilgileri verdiler, işte kullandığı navigasyon cihazları vesaire, radarlar, tabi çok gelişkin. Ee, bir de esas güzel, bütün o elektronik navigasyonun yanında haritada da sürekli mevki koyarak gidiyoruz, bizim hani Hakkı Mısırlı olduğu usulü, <gülüyor> haritaya not düşüyorlar, sonunda da e, son bir yemek yeniyor, son gece seferin sonunda. O da, açık arttırmaya çıkarıyorlar. Para da mürettebatta dağıtılıyor. Öyle de bir, hmm. öyle de bir hoşluk yapmışlar hakikaten. Ee, yani bildiğin gayet. Kaç satıldı? Söylerim sana bin dolara satıldı. Vay iyi para. Evet, etmiş. Yani, <gülüyor> bin, bin dolara satıldı, bin dolara satıldı. Şimdi bir şey de tabii. Ee, yani istersen Arjantin'den başlayayım biraz Arjantin'le. İlk defa ben gittim Buenos Aires'e. Hakikaten uzak, uzun bir yolculuk. Ee, şeyi yaşıyorsun. Yani krizde bir memleket. E, altyapısı artık iyice eskimiş. Onu görüyorsun. Yani bir zamanları çok görkemli bir memleketi Arjantin. 20. yüzyıl başında neyse dünyanın böyle 7. 8. ekonomisiyken işte ihracatı, madenleri vesaire işte ekonomik krizler yönetim krizleri, diktatörlükler hakikaten o bir ciddi travmaya girmiş bir toplum. Biz oradayken her dakika fiyatlara zam geliyordu. işte biliyorsun bir anarko liberal dedikleri tuhaf böyle bir anarşist ama aynı zamanda sağcı bir lider yüzde elli Lady seçildi, ee, işte çeşitli önlemler aldı vesaire. Biz oradayken de bunlar devam etti. Gitmeden bir hafta önce tesadüfen açık radyoda bir tamamen arabada giderken bir programa denk geldim. Celenk Bafra diye bir hanımefendi Bu sanat üzerine program yapıyor. Arjantin'in Buenos Aires'in müzelerinden bahsettiydi. Ben de not aldıydım. Bir tanesi Modern Sanat Müzesi, bir tanesi de Malpa diye yanılmıyorsam bir vakıfları var. ...onun fakat maalesef biz... ...Buenos Aires salı günü oradaydık... Ee, ...ikisi de kapalıydı... ...işte artık gezemedik... ...ama çok güzel bir programdı... Ee, ...dinleyicilerin bilgisi olsun... ...Buenos Aires büyük bir şehir... Ee, ...tabii Avrupalılar kurmuş... ...Güney Amerika'nın son göç alan... ...memleketlerinden bir tanesi... ...hakikaten koca bir şehir... ...tabii çok acılar var... ...işte Mayıs Anneleri Meydanı... ...hakikaten gidiyorsun işte bir anıt var... Ee, ...karşıda tane Cumhurbaşkanlığı Sarayı var... Ee, ...oradan gezmeye başladık zaten, ee, işte bütün orada bir de enteresan böyle Covid zamanında... E, ...her ölen için bir taş gömmüşler, böyle bir yer yapmışlar, enteresan yani böyle bir... ...duyguları ve acılarıyla yaşayan bir şehir, onu hissediyorsun... E, ...büyük bir şehir, e, işte şehri gezdik, Boca, meraklılar, Boca Juniors, Maradona'nın takımı biliyorsun... E, ...bizim tophanenin hallicesi, tophaneye çok benziyor, liman aslında yani liman... Ee, futbol kendini gösteriyor e, mu? Tabii yani futbol mabeti olmuş <gülüyor> Bombonera diye işte bu şeker kutusu demek bir benzer bir var. Bizim eski Ali Samiyen'den Hallice yani dökülüyor biraz Hı -hı. ama tabii maç günleri falan filan kıyamet kopuyormuş. Her yer ...Maradona forması, Messi forması... ...yani o bir koskoca bir ekonomi olmuş... Hı -hı. ...yani Hı -hı. bu futbol ve Boca juniorsun ...işte maçları vesairesi... Sen forma aldın mı? Ee, ben değil, bizim küç küçükleri... ...aldık. <gülüyor> <gülüyor> Maradona ve Messi formaları... <gülüyor> ...sipariş etmişlerdi, <gülüyor> adilatı aldık... ...ondan sonra... E, ...şeyde... E, ...işte bir... ...bir, bir, bir Boca'nın yanında Palermo diye... ...daha kuzeyde bir daha... ...zengin mahallesi var, Buenos Aires'in... E, Güzel bir mahalle, yani güzel yerleri var. Dolayısıyla eski bir şehir. Biraz artık eskimiş. Yani eski bir imparatorluğun hafif şehit vardır Yani ya, Hava dökülür boyası ama şey hala ayakta. Biraz o havadaydı. Dolayısıyla Arjantin'de biz işte Buenos Aires gezip oradan Uşağı'ya gittik. Uşaya aşağı yukarı 4 saate yakın uçak. Yani buradan İngiltere'ye gitmekten daha uzun. Yani çok büyük bir kıta. Uşağıya iniş zor bir pist. Dağların arasından böyle bir denize bir körfeze girip oradan şey yapıyor. Hakikaten e, söylemişlerdi de. Çok iyi bir rehberimiz vardı. Sayyat Turabik. E, kendisini buradan ben sevgiyle de anayım. E, çok değerli bilgiler de paylaştı bizde. bir Hakim İspanyolcası var, İngilizcesi var. E, Uşağa indik. Uşağa indik. Daha kıyamet rüzgar. Yani işte ilk ...Patagonya'yla tanışma hakikaten. Ee, Havaalanında da bavullar falan uçmaya başladı var ya... Hani ...çıkarsın terminalden, Hı -hı. tekerlekli bavul böyle... rüzgar aldı götürdü bazılarını. <gülüyor> Mes, şey oldu, aldık mı aldık bilmem ne. Şunu gördüm, ee, güneşli hava... ...ki oranın yaz mevsimi... ...böyle dağların tepesinde bir gri bulut... ...oluşmaya başlıyor. Hep rahmetli Gökhan'ı hatırladım, o anlatırdı ya böyle... Hı -hı. Oradan, bulut Burayı bulut aşağı inmeye başlıyor ve denizin üstü hafif kıpırtımaya başlıyor. Hissediyorsun ve böyle cephe sana geliyor. Bir anda böyle yani hava muhtemelen 10 12'ye 30 esmeye başlıyor. Böyle ve hmm. soğuk bir rüzgar hakkı Yani böyle, bu, böyle hatırlattı e, bana. Marmaris'te e, de öyle tepeden evet, aşağı bulut iner ya. Mevson. şimdi burası tabii zaten biz gittik işte Aralık'ta var. Yani Nisan'da hayat duruyormuş çünkü onun kışı başlıyor. Nasıl mevsim çok kısa bütün bu kruzlar, muzlar içinde. Yani Hakikaten orada sürekli yaşayan insanları, koşulları olan üstü. onun için tekneci arkadaşları çok takdir ettim. Yani oralarda demir tuttur, kıyıdan koltuk al, fotoğraflarını paylaşmışlardı. Ee, Ekrem'in yüzünün güzel bir kitabı var galiba Osmanlı'nın kitabı Antarktika ile ilgili çıkmak üzereymiş, öyle duydum. Hakikaten e, çok e, denizcilik bilgisi, cesaret ve şey istiyor. Kolay iş değil. Uşşar'a büyük liman. Peki hemen şunu sorayım. Liman ıı, şehirlerinden şehirlerinden söz ettin. Iı, yerli, yani sivil yelkencilik nasıl? Yani tekne Beğiz var mı? Az, Marina az, var, var. mı? Ma? Marina yok. Hayır, Marina ne yok. Ne tür tekneler var? Söyleyeyim. Marina yok. Bir tane tekne var. Bir tane iskele var. O iskeleye bağlı tekneler. Marina yazıyor ama yani Marina değil. Bizim böyle iskele. iskelesi gibi iskele. Orada tekneler bağlı. Genelde seyyah tekneleri. Yani e, ciddi, belli ki Antarktika'ya gidip gelen ve kanallarda charter yapabilen ki çok az 4-5 tane saç böyle ciddi baba yerkenliği vardı gördüğüm oydu e, romorkör var balıkçı var ondan sonra çok büyük balıkçı tekneleri var bir de e, işte kruz yapan gemilerin bağlandığı bir iskele var öyle çok büyük bir teknecilik falan zaten şeyde değil yani e, zor peki o klasik soruyu sorayım mutfak Yeme içme. Yeme, içme, yeme içme de... Yeme, yani uluslararası yeme. mı yoksa... Yok et. Yiyenler... Arjantin'de et yiyorsun. Yani ete meraklılar. Her yerde et pişiyor. Asado diyorlar böyle o kaburgaları koyuyorlar ateşin üstüne. Onlar ağır ağır pişiyor orada. Ee, şey var. E, Alaska'da çıkan büyük çok uzun kollu şey. Ee, yengeç. Ee, Tabi. O var. Ee, balık var. Bol balık var. Ee, şeyde bütün. Ee, sevilemek... Peki fiyatlar? Fiyatlar valla, evet. Arjantin evet. e, nispeten bu şeyden dolayı yani dolara vurduğun zaman çok pahalı değil ondan sonra. Ee, ama sebze meyve pahalı çünkü ta, kaç kilometre öteden getiriyorlar. yani Orada sebze meyve çok yetişmiyor. Ee, da biz işte aşağı yukarı bir gün geçirdik. Ee, sonra orada bir milli parka gittik. Tierra del Fuego Milli Parkı. Enteresan. Oranın ilk orijinal yerlileri, Mayan halkının yaşadığı bölgeler. Bu Mayan'ları ilk bulan da Charles Darwin. Yani bakmış hakikaten o Allah'ın soğuğunda böyle çıplak üzerinde bir kürk parçasıyla çadırlarda çoluk çocuk, millet yaşıyor. Avlanıyor. Hayatını devam ettiriyor vesaire. Ve orada evrim konusunda da hakikaten insanın evrimi nereye gelir, nereye gider? E, bayağı not almış ve teoriler şey yapmış. Diğerler Del Fuego tabi güzel bir park. Çok böyle volkanik göller. En hoşuma giden. Dediler şimdi bir baraja gidiyoruz. Ne barajı? E, Kunduz Barajı dediler. Ondan sonra Kaslan Barajı. Hakikaten gittik Beysun. Böyle e, yani insan eli yapmış gibi ...büyükçe bentler... ...kunduzlar... ...kendi konforları için... ...neğirde suyun akışını değiştirip... ...o tak tak tak tak... ...bütün orayı yapıyor fakat... ...aşağıdaki orman kuruyor bu sefer... ...su gitmediği için... ...öyle de biz dertleri var... ...bunu bu yüzyılın başında... ...böyle bir yirmi tane mi Kanada'dan getirmişler... ...hani bu hayvan burada ürer mi diye... ...hayvan müthiş üremiş çünkü... ...tehdit edecek bir canlı yok... ...yani bir tilki varmış... ...o tilki de bunu çok tehdit edemiyor... Dolayısıyla konforu yerinde. Yeme, yenme tehlikesi yok. Gayet orada ürüyorlar. Barajları Soğur. yapıyorlar. <gülüyor> bütün coğrafik böyle gayet konforu değiştirmişler. Kastor çok enteresan da hakikaten şeyde bütün. Ve şimdi kara kara düşünüyorlarmış. Ne yapacağız bunları? Avını serbest mi bıraksan? Anlasan ne işe yarayacak? Vesaire. Böyle bir enteresan bir şeydi. Milli Park'ta gördüm. Yani şey yok. Oralarda öyle bir... Peki... Kunduzlar ...sevimliler mi gördün? Ben görmedim. Resmini gördüm. Yani çok sevimli Sevim abi. Yani barajları gördün kunduz Burada yok, yok mu kunduz, kunduz yani yok gördüm yoktu. Şöyle <gülüyor> yoktu herhalde böyle bir şekilde el ayak çekilince çekiyor ortaya belki ondan sonra ama yani bir kunduz popülasyonu var. Sonra Uşaray'dan işte gemiye bindik. Hornburnu dediler. Önce bir karşı tarafta Porto Navarino diye bir yerde Şili'ye giriş yaptık. Yani o Bir de oralarda muameleler devam ediyor. yani Pasaportlar, gümrükçüler geliyor tekneye. Hornburnu dediler ki eğer hava şey değilse, e, sakinse demir atabiliriz. Dolayısıyla botlarla sizi fenere kadar çıkartıp oradan yürüyorsun hakikaten. Şanslı gece biraz sallandık. Sonra hava durdu. Sabaha karşı geldik Hornun önüne. E, hakikaten Demir attı fakat e, sular yüksekti. Biraz suların inmesini beklediler. E, Windy'e baktım işte böyle kaç 15-16 bir hava veriyordu. Dalga yüksekliği de bir iki metreydi. Dolayısıyla hmm. e, çıktık. Hakikaten etkileyici yani böyle bir coğrafya işte dünyanın ucundaki Fener. E, bir enteresan anıt yapmışlar bir öteki tepeye yani Hormuz. ...dünyada Hornburnu'nu geçen çok az denizci var... ...hala yani baktığın zaman hakikaten... Hı hı. ...işte bu özellikle yelkenciler içinde... ...o biliyorsun madalyadır... Hı hı. ...eski gemiciler mutlaka bir özel dövmesi var... ...Horn'u geçtiysen... ...işte göğsüne dövme yaptırıyorsun vesaire... E ...işte resimler çektik... Bu arada bana yolladığım fotoğraflarda... ...canyelikli fotoğraflarınızı evet, o gördüm... ...o şey çünkü... O bota binince. Bota Aynen yani, yani bota canyelsiz binemiyorsun... E, ...bir de tabi... E, ...yani... Ehil bir mürettebat var. E, geminin ne bileyim mesela garson aynı zamanda e, bot Bot kullanmıyor ama botu yanaştırıyor. Oraya Hı. bir millet inebilsin diye bir kayıya çünkü rampalıyorsun Böyle bir küçük iskele kuruyorlar. Onu tutuyorlar. O, botta ona atlıyorsun çıkıyorsun falan. Epi bir lojistik yani. Onu iyi organize ettiler. E, Hormburnu Bütün gemi çıktı mı yani? 82'nin çı tamamı çı çı çı çıktı mı? Dört tane Zodiac aşağı yukarı 12 kişi alıyor işte yani böyle 5-6 seferde sırayla çok ustalaşmışlar. yani daha demir atarken zodyakları yukarıda mataforalardan indiriyorlar şeydi onları kullanan ayrı bir ekip ve ninja gibi her tarafları kapalı kaslar gözlükler falan bir ekip 60 beygir yamahalar var şeyi Yekeli. Hı -hı. Ee, hep direksiyon diye 60 beygir yekeli ilk defa gördüm Ondan sonra onunla böyle yanlış oradan çıkıyorsun. Çok eğitimli bir şey var. Herkese brief veriyorlar. Yani şeye kadar. Önce sağ ayak atacaksın. Sol, sol ayak. Poponu şöyle döndüreceksin. Falan tabii daha yaşlı insanlar Peki, var. Peki şimdi merak ettim. Orası sıra dışı bir coğrafya. 80 kişi yani gemi Evet gemi ama... Bir eğitim veriyorlar mı? Kötü hava koşullarını şöyle davranacaksınız. Yani bu biz, ne dersek, biz ne dersek onu yapacaksınız diyorlar. Yani her şey, o şey zodya iniş bile, giriş bile sırayla. Yani şu saatte, şu dekte buluşacağız. Şu, şu gruplar, grupaj yapıyorlar. Her grubun bir lideri oluyor. Yani o... Yolcular arasında mı? Yok bir şeyden müretebaktan müretebaktan müretebaktan bir yol oluyor. Yani çok <gülüyor> e, hakikaten çok usta gemici yani çocuk halat da atıyor. Akşam sana konferans salonunda Magellan üzerine bir sunum da yapan. Var ya böyle İngilizce <gülüyor> falan çok çok mükemmel yani oradan hoşuma gitti. Hepsi böyle <gülüyor> denizcilik okulu üniversite mezunu. Genç pırıl pırıl adamlardı. Çocuk kızlardı. E, Horn'u gezdik. Horn'dan sonra bir tabi... 80 kişinin işte zodiaklarla gene bir 3 saat falan buluyor. Gemi çalmaya başladı. Hadi dediler. Belli ki hava geliyor diye. İşte herkes apar topar toplandı. Dönüldü. Zodiakları kaldırdılar. Gazladık. O gece bir buzullara gelmeye başladık. Şimdi buzullar enteresan bir şey. Tabi buzulcu olsa keşke daha iyi anlatır. Belki yani bu glasiyer. E, nedense insanların böyle bir... Hani büyüleniyor demeyeyim ama çok müthiş etkileyici bir şey aslında. Böyle bir buz kütlesi kendi kendine sesler yapıyor arada böyle işte kırıl yokuş diye bir şey duyuyorsun o böyle bir, bir, bir supsudunu çıkıyor vesaire. E, buzulları gezdik. Hakikaten ben ilk defa yıllar önce Issıkç'de gençken lisedeyken bir gezdi bir buzulda yürümüştüm. Adı aklımda değil ama çok etkileyici. Dorası, bu ara, bu yaz ara, vakti Bu arada sana bir açıklama yapayım. Sen bana sabah sesler yolladın ya. Hı. Bir balina Aa. sesi vardı o beğenmedim balina sesine benzetlemediğim için onu kullanamaz <gülüyor> dük, dük, dük şey yapıyor ya, ya, buzul yani. sesi vardı ama buzul sesi de yani çok, ben fonda çok gürültü var söylemezsen hani... buzul sesi olur ve kamyon geçiyordu zannedebilirdi ama ta, ta. şey dikkatimi çekti yani herhalde buzulun sesini kırılma sesini orada duymanın etkileyici olacağını çok, düşünüyorum çok, yani... çok diken diken oluyor yani Aha. böyle bir ...derinden bir ses geliyor, böyle bakıyorsun bir koca bir kütle... böyle bık, oh diye böyle dağlardan bir yankılanıyor bir de tabii ki. Şey, yani bu buzul biliyorsun işte en büyük yani neredeyse 400 kilometre falan aşağı inen bir buzul böyle ucu Patagonya'da bitiyor. Tabii eriyor Beysun. Yani her hmm. sene diyorlar bu buzul geçen sene denizin şurasında bu sene şuraya kadar geldi. Buzul, buzul. Ömer Maddın'ın kulakları içinde. Evet <gülüyor> yani eriyor eriyor ve flora üzerinde ve tabii bu arada müthiş bir yani bitki çeşitliliği. Bir koya gittik. Eskiden buzulmuş şimdi erimiş. Orada tek bir tane bina var. Bu ne dedik? Dediler ki bu Şili donanmasının 1930'larda yaptığı bir telsiz istasyonu. Yani şu anda kullanılmıyor ama. Bir basit Darwin müzesi yapmışlar. Hakikaten çok enteresan. Bir tane de fıçı var. Fıçının içinde mektup atıyorsun. Eski zamanlarda gemiciler. Hani evet. oradan Almanya'yı İngiltere'ye yapacaksa mektubu koyuyor içine. Uruguay adam İngiltere yoluna gidiyorsa alıyor mektupları götürüp teslim ediyor diye böyle hoş bir geleneği varmış. Ee, bunu şey yaptılar. Ee, orada müthiş bir bitki ve flora var. Yani havada akbabalar uçuyor, kondorlar uçuyor. Denizde... ...oradan çıkınca balinalar rastladık. Minke balinası... ...12 ile 14 metre. Antarktika balinasının ...bir cinsi. Hakikaten böyle ikli halinde... ...geziyorlardı. O çok etkileyici. Yani gemi yol Hı. kesti. Hı. Herkes üşüştü. Kimseden çıt çıkmadı. Hakikaten o böyle bakıp... ...bir de yani var ya görünce... ...diye böyle müthiş bir... De, ...denizin ortasında ses yapıyor. Buzulları gezdik. Bitkiler çok enteresan. Bu arada... ...tek bir yabani meyve yetişiyor. Adı kalafat. Kalafat, kalafat. oradan geliyormuş. Evet, onun dallarından, dallarından... ahşapları yani... nasıl dalları A mı sıkıştırıyorlar? Evet. Evet. O zaman lifli, bir, lifli bir şey. Lifli bir şey. Meyvesi de bildiğin şey gibi. Yani bu nedir? Börtlenmört börtlen, şey gibi. Böyle bir şey, bir çit, şeysiz, pütürsüzü daha gibi. Böyle hmm. kalafat. Kalafat diye zaten bir Arjantin şehri var. Ondan sonra oraya gittik. Orada da böyle anlatacağım. Dolayısıyla buzullar çok etkileyici. Ee, i̇şte daha sonra Pia Buzulu, Kondor buzulu, adı aklıma kalanlar. Ee, bir tanesinde buzula çıkmadık. Zodyak'la 50 metre yakınına kadar gittik. Orada bir yüzen buz parçasını çıkardık. Bu Uçurtların, rehberlerin çoğuna biyoloji eğitimi de vermişler. Dolayısıyla hmm. bir buza bakıp hani e, nedir, ne değildir falan filan jeoloji yani o alt yapıları var, kültürleri var sana anlatıyor. Ee, orada mesela hava bir gün feci bozdu. Yani e, tabii bu seyahatin bir derdi. Çok büyük bir bavulda gidiyorsun. Çünkü hem yaz hem kış. Dolayısıyla hmm. yani hani tekneyle tura çıkar gibi. E, anoraklar, polarlar bilmem neler böyle hepsi birden giydik ama para etmedi o gün. Böyle bir suluk karlı bir şey yağdı o ikinci gün buzula çıktığımız zaman. E, burada Beagle kanalı... Şimdi Beagle, Darwin, tabii enteresan. Yani 22 yaşında görevlendirmişler. Yani orada da biraz bu, okuyunca anlıyorsun şeyde bütün. Ee, Beagle teknenin adı. Bunlar kraliyet, bilimsel araştırma için bunları gönderiyor. Bir sene sonra kaptan intihar ediyor. Kaptan intihar edince... Ne? <gülüyor> bilinmiyor. Kaptan intihar Hı -hı. ediyor Güney Amerika'da bir, yani bir şekilde. Fritz Roy diye genç, Darwin'den yaş, bir iki yaş, kaptan ikinci şey... Darwin onunla beraber beş sene sürmüş bu şey Beagle ve işte Beagle kanalı adını veren o bir kanal var. Oraya girdik. Ee, beş sene boyunca bunlar bütün işte Patagonya yerliler, hayvanlar, oradaki kuşlar, balıklar ne varsa incelemişler. Ve işte dediğim gibi evrim teorisinin hakikaten bu 1830'den 1836'ya kadar bu sefer yapılmış. Beagle kanalına girdik. Dediler ki Beagle kanalından bu gece Pasifi'ye çıkacağız. Pasifik'te biraz yol alıp Magellan Boğazı'na gireceğiz. Böyle şeyde bütün. Hakikaten o gece de hava gene baktım. Şanslıydık yani. bir hava yoktu. 18-20 ama iyi dalga yapıyor. iyi dalga yapıyor. Böyle beşik gibi zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır. Bir üç dört saat dalgadan sonra Magellan Boğazı'na girdik. Magellan Boğazı e, o da işte Magellan'ın tabii çok açıklı bir hikayesi var. Bu Stefan Zweig'ın çok güzel bir kitabı var. Herkese evet. tavsiye ederim. Magellan'ın hayatı üzerine. Hakikaten çok da güzel de çevirmiş bir kitap. E, biliyorsun bu kraldan yetki alıp üç senelik bir fon üç sene koyuyor kendine. Gidiyorlar. Eylül'de çıkıyorlar. E, böyle Ocak e, pardon. E, Eylül'de çıkıyorlar. Ekim falan gibi. E, hatta Ocak gibi Güney Amerika'nın ucuna geliyorlar, Porta yaptı bir yerde kışı geçiriyorlar. Hep bir geçit arıyorlar, açılıyorlar. Sonunda bir geçitin çıktığını görüyorlar. Hakikaten şeyde bütün e, o seyahatin de bir tane bir kronikörü var. Yani ne derler seyahat zamanımız seyahati yazan yazarı var. Alınma. E, ne derler seyahat Se yazarı. yazar seyir defteri seyir defteri ama seyir defteri ziyade bütün şey. O diyor ki All Saints diyorlar. 1521 martında bu kanalı görmüşler nihayet. Yani 1520 de Eylül'de İspanya'da ola çıkmışlar. Beş ay sonra o kanalı bulmuşlar. Diyor ki adam Pigalet Pigalletta diye bir adam kronikör. Diyor ki yani bu kadar güzel bir coğrafya o dönemin yazısı. Çok etkileyici. Buzullar, dağlar. Neye uğradığımız şaşırdık diyor ki. Düşün o dönem şey yapma hmm. şakirte. Şimdi Bacalan Boğaz'ı hala ...bence öyle. Birkaç şehir var... Ke ...kenarında, şeyde bütün... ...dolayısıyla Magellan Boğazı gemilerin horburnu dönmeden... direkt Atlantik'ten Pasifik veya Pasifik'ten Atlantik e geçmelerini sağlıyor... ...emniyetli bir şekilde... ...geniş bir boğaz, yani... ...bizim Çanakkale Boğazı'dan daha geniş... ...uzunluğu da aşağı 100 mil falan gidiyor böyle... ...şimdi bütün daralıyor Pasifiye'ye doğru... Ee, ...orada son Magellan Adası... ...Penguan... ...Bu Penguan'ı çok meraklı herkes... ...Köprüler Onlar... var mı peki kanalda? Hayır... <gülüyor> <gülüyor> ...Bizim burada var... <gülüyor> ...Çarakkaya'da de var... <gülüyor> ...Buraları Efendici olarak... <bırakıyorum>. ...Buraları dünya almış... <gülüyor> ee, ...Kara Kara yok... Kara trafiği yok. Yüzden köprü ee, yok herhalde... ...Köprü yok evet... ...Sonunda neyse gemimiz... ...Bajerler Adası... ...Penguan'ları da tavaf ettik... ...Böyle tıngır tıngır tıngır ...Bir cemaat var... ...Oada'ya yaşamayı seçmişler... ...Emniyetli herhalde yani tehdit eden... ...Yani besin zincirinde... Altlarda yer almadığın coğrafi tercih ediyor hayvanda. Öbür türlü zinciri parçası olun. Hmm. Yeniyorsun. Survive etmek için böyle iyi coğrafya bulunuyor. Yani sağlam coğrafi bulmaya gayret ediyor. adasında gezdik. Oradan Punta Arenas. Şili'nin önemli bir limanı. Yani bir e, Şili'nin Patagonya'daki en büyük yerleşim limanlarından biri. Enteresan bir şehir. E, Majelada'nın bölgesinin bir bayrağı var. Aldım çok güzel bir bayrak var. E, yanaştık e, işte orada gümrük vesaire falan filan e, o işleri yaptık Puu e, bir otobüste Portoona natals şimdi yukarı doğru çıkmaya başladık yani buzullar, şey yaptı kanallardan gidiyoruz Portoona de enteresan bir hikayesi var daha yukarıda altı sant, ultimato söyleyeceğim bir dakika ultimato Esperanza son umut zavaldı gene bir şeyciler yani insanlık bu gemiciler, gemiciler. seyyahlılar, coğrafyacılar Pasifik'ten öbür tarafa atmaya uğraşıyorlar kendilerini yani bu kanal kanal bir yerden çıkar diyorlar ama Hı. işte çıkamıyor bu, bu Porto de böyle bir salt dediğim büyük bir körfezin sonu çıkacak zannediyorsun ama bitiyor hakikaten Porto Natales, enteresan bir liman orada esas oradan da alt dağları işte bu Tore del Payne dedikleri ikiz ...belki hatırlarsın böyle posterlerde... ...antlağların iki tane tepe vardır... ...onun dibindeki hakikaten... ...Aguilas... E, ...Nordesköl diye bir... ...Danimarkalı'nın bulduğu bir buzul... ...ilk o keşfetmiş... Üstü. ...yani orada işte buzul, hakikaten... ...Besun coğrafya böyle... ...hava temiz, yani enteresan... ...şey o... E, ...orada uzunca yürüyüşler yaptık... ...bir göl, ortasında böyle bir... ...iceberg duruyor... Dediler ki geçen sene bunun iki misliydi. Bu sene küçüldü. Seneye belki görürsünüz, belki görmezsiniz. Yani bir tarafı da böyle acıklı bir tarafı var. E, Torre del Pain, e, buzullarını gezdik. Çok gürül gürül akan şenaleler var. Ondan sonra şeyler var. E, yani işte bu ırmaklar, çallanlar vesaire. Sonra e, oradan tekrar Porto Natales'e döndük. Porto Natales'e dönerken çok uyk bir şey anlatacağım. Yani gezin o küçük bir ot. Minibüsleyiz böyle. Minibüs kabası bir şeyde. Yol kesildi. Koyun sürüsü. Koyun Hı. sürüsü, hayvan sürüsü, hayvancılık var. Ama yani gel gel bitmiyor. var hani vardı ya koyunları say say bitmez böyle. Yani binlerce koyun işte atlar bilmem ne falan filan. Dediler ki yani yapacak bir şey yok bunlarda. Hayvancılık çok şeymesi gözlemesi. Derken çovanı gördük. Nasıl bir çovan tarif edeyim. Çok güzel bir kadın. Sarışı. Genç. Çizmeler, böyle pantolon üstte bir atlet, kulağında bir kulaklık, başında bir kovaboy şapkası, elinde bir telsiz. Ondan sonra böyle arkada yine kendisi gibi, işte dedik işte böyle çoban hayatta <gülüyor> görmedik. Böyle, <gülüyor> böyle eğer onlar bu oraya göç etmiş bir ya bask ya hırvat bir aileymiş yani şey Hı? bir aile oranın Hı? böyle müthiş aile. Yani ...binlerce, milyonlarca hayvanları var ama... Böyle bir şey modern çobanda gördük ente zeyman beş dakika falan şey yaptık en zavallı köpekler o sürüyü zapt edeceğiz diye deliriyorlar. Ne, yani. ne türlü köpekler? Beyzun cins cinsti yani bir tane böyle kurt kırması gibi vardı bir çoban köpeği gibi daha iyi. ama daha çok büyük köpeklerdi orta boy. Bizim kangallarına benziyor Kangalın mu? Kangalın daha biraz küçüğü gibi küçüğü hmm. gibi ama esas en koyu. da bir kardeşim gördü. Sürü son geçti, köpeklerin hepsi bir yorgunluk şu denize attılar kendileri var ya şey <gülüyor> biri atladı etkili görüp yani çok gibi herhalde bitti iş gibi oradan işte, tekrar da atladık şeye işte gittik yola çıktık sınırı geçtik. Arjantin tarafına geçtik bir sefer. Peki şunu soracağım. Sor. Ee, Çok konuştum galiba Yok, Hayır ben genelde evet. dinliyorum. herkese dinliyordur. Şunu merak ediyorum. Bu kadar güzel şeylerden söz ediyorsun. Bu turizm demek... Tahta kaşık filan satıyorlar mı? Bıçaktı. <gülüyor> değil mi? Vardı. Ee, ne yani... işe yaradığını hiç bilmiyordum. O bizim Konya'dan galiba değil mi? O boyalık taht kaşıkları ha, satılıyor. Hayır öyle şeyler yok. Ne var? Ben... Sana söyleyeyim. Bayrak satıyorlar. Kendimden bunu şeyi anlatmam lazım. Ben o kaşıkları vesairedir ve fesleri falan çok saçma sapan bulurdum. Evet. Sora şu benim meşhur Singapur seyahatinde ha. bir baktım beni Hindistan'da benzer saçma sapan şeyleri <gülüyor> <a> <gülüyor> kutular <gülüyor> evet, yani, evet. Yani, ya, bu, Turistik bir e, şey, e, bir e, yani. E, yani o bir tek o mağazaları bir şekilde bulaşıyorsun yani biliyorsun ben de senin yani yok ama gene de bir eşeleniyorsun evet. Ben bayrak aldım, Macellan, Traf, yani Macellan yani bölgenin bayrağını aldım. Tekne ee, tekneyi e, tekne, tekne e, bu yaz inşallah e. kısmet olursa ee, şey var tabii ki işte peluş penguenler, penguenler bildiğin yani tiyaredel ama yani çok öyle bir turizm falan yok yani bir, zaten turizm mevsimi işte dediğim gibi yani kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Martın yarısını kalın Ondan sonra soğuk mevsim başladığı için şey bitiyor diyorlar ondan sonra. Ee, Ama anladık, anladığım kadarıyla kışa meraklı insanlar da var. Yani. Orada kışın kışından ziyade, kışın ziyade survivor modu. Yani kışın turist gitmiyor. Hı. Kışın orada insanlar yaşıyor. Zorunlu gemi seferleri var. Yani denizden sağlanıyor şeyi. Neticede bir ada orası. Hı hı. E, dolayısıyla yani baktık hakikaten böyle bu e, evlerin çoğu ondüle şeyle kaplı. E, Kemalye'ye gittiğinde de görmüştüm ben. Eski Ermeni hmm. evlerini falan filan şey olmasın hmm. kaplıyorlar hani o ne derler malzeme hmm. saç gibi ee, orada da belli ki o iklim koşullarına evlerin bir sürü sürü onu da kaplamışlar Uşşaya'da mesela enteresan bir hapishaneye gezdik Bu, bu ondülle kapladığı nedeni ne? Acaba... İklime karşı da ay, yani. ay, ama Ne işe yarıyor yani ya bir, rüzgarı ön, mı? Rüzgar işte herhalde şey yani yapıyor. çünkü Doğru. yani normalde kanallarda işte Fili dedikleri hep tabii Gökancık anlatırdı bunları böyle bile 80 lata falan çıkan rüzgarlar esiyor. Yani hı -hı. o iklim şeylerinden. E, çok güzel anlatmışlar zaman zaman. Esas kuvvetli rüzgarlar yazın çıkıyor aslında. Yani bildiğin hı -hı. klasik ısınan hava yukarıda şey hı -hı. yapıp sonra aynı misli surette daha öbür tarafından aşağı, in, aşağı in, hı -hı. inince de senin ne demir kalıyor ne, ne, başın belaya giriyor. Yani şeyi gördüm. Porto Natales'de üç tane tekne vardı. Kaç demir attı kaptan? Tek ee, demir mi? Çift atıyorlardı genelde, çift atıyorlardı. Hı hı. Çift atıyorlardı. Portanates'te gördüm. E, yelkenler vardı. Üç tane. Böyle, bir rüzgar isti zamanı vardır ya böyle neredeyse. Dilekler, kuru kuru direk yatıyor. Kuru direk. Yani 40 derece böyle yatıp toparlıyor. Hacı yatmaz yatıp şey yapıyor. Yani hı hı. E, alışmadığımız sertlikte bir şey. Yani tüm, gidenler daha iyi anlatacak tabii. Oraları deneyimleyenler vesaire. Ama benim gözlemim hakikaten Aleste olman lazım öyle rahat yok yani şeyde El Calafat, Arjantin, gene Arjantine girdik böyle bomboş boş bu sefer Pampalar, oraların yaylalardan gidiyorsun böyle şeyde bütün açtı bak sürüler hayvanlar lamalar, Hı -hı. deve kuşları tükürdü mü lamalar? <gülüyor> lama, <gülüyor> lama tükürürse bulaşmayacakmışın, ondan sonra yabanı lama yani. Ee, çok böyle hani evcilleştir bir kısmını evcilleştiriyorlar hakikaten deve kuşu var enteresan evet. şey değişti çünkü içeriye girdik Erkalafat da çok böyle tam bir şey şehri hani retkite kasabalar kurulur ya böyle üstte hmm, posta arabalarının e, servis e, veren şey yapan evet, aynı e. onun gibi bir şehir bir tane ana caddesi var her yer tabi buzula çıkma malzemesi yok çizme telli bilmem ne ıvır zıvır falan filan sektör var mı? ayakkabı var orada da bu Şili'deki buzulun Arjantin sınır tarafındakini görüyorsun yani o da işte Lago Argentino diyorlar çok büyük bir buzul orada böyle bir yere gidiyorsun gölden bir motora biniyorsun o motor senin buzulun dibine kadar götürüyor şey peki yaşa Mayıs etsen Şili bir Arjantin mi? tercih ederim herhalde. Evet. Yani bil, bilmiyorum. Şili doğa açıdan daha güzel ama tabii Buenos Aires falan da çok şey bir şehir yani. Paris'i Roma gibi bir şehir. Hakikaten Hı. çok keyifli yani. Tiyatrosu, lokantası işte üniversiteleri çok iyi olduğu söyleniyor. Hı. O şeyde bütün ama acı bir tarih var. Yani mesela e, Buenos Aires'te Recoleta diye bir, bir meşhur mezarlık var işte. Bu Eva Peron'un mezarı da orada. Mutlaka orayı ziyaret ettiriyorlar. Ee, yani kadın hayat hikayesi hakikaten çok şey, e, acı bir hikaye, e, çok gözyaşı var şeyde bütün. E, dolayısıyla yani bu sana bağlı bir şey tabii. Kalafatta da gene bir buzul, böyle şey, e, enteresi hakikaten güzeldi. E, sonra oradan uçakla Buenos Aires'e döndük, bu, Buenos Aires'te bir gece kaldık, oradan bu sefer Brezilya, Iguazio'ya geçtik. Hmm. İguazu'ya geçtik. <gülüyor> Şimdi sana bilmece. İguazu dünyanın büyük şelalesi. Yani üç sınır. Yani Paraguay, Uruguay ve Arjantin'in, Brezilya, Paraguay, Arjantin'in sınırlarını kesişme noktasında bir fay kırığı gibi. Çok büyük bir kırık ve bir böyle inanılmaz bir su fışkırıyor. İstanbul'un günlük su tüketimini biliyor musun? Hmm. Söyle bakayım. Bilmiyorum 15-20 milyon olması lazım. E, bir günde yani. 3,5 milyon ...metreküp su tüketiyormuş İstanbul. Öyle mi? Orada sahne de bir buçuk milyon metreküp akıyor. Akıyor. Ya başka türlü bir şey Böyle bir milli park. Nereye ee, gidiyor? Işte bir Deniz, denize. Şeye kadar gidiyor. Denize gidiyor böyle akıyor. Ee, bunun bir Arjantin tarafı var. Bir Brezilya tarafı var. Biz ilk gün Arjantin tarafını gezdik. Sınırın şey tarafı çok etkileyici yani onu tabi yani anlatacak anlatmak zor bir nehirlerde bu Avrupa'da olduğu gibi şey nehir teknolojisi var mı? görmedim mi? Beysun, yok ya yani bilmiyorum o çok yani nehirleri öyle ya yani şeraleye gittiğim için nehirin mutlaka vardır hadi bir transpor vesaire evet. şey filmi çekilmiş <gülüyor> Missing diye meşhur e, hmm, şeyin e, söyle <gülüyor> Pizarro'nun Güney Amerika seferini anlatan e, neydi Chris Benges yer almıyorsam yönetmeni miydi? Görüntü yönetmeni miydi? Ee, çok güzel bir film vardı. Orada çekilmiş. Hı -hı. İlk bazı çekilmiş hakikaten. Yani hiç görmediği yükseklikten sular, bir gürültü ya yani kulakla dolaşacaksın şey gibi. Ee, o gece orada her şey gün Brezilya tarafına geçtik. Brezilya tarafı daha görkemli hakikaten. Bir de orada çok seveceğin bir kuş parkına gittik. Ave Park diyorlar. Hı -hı. Hakikaten Meysun yani şey Tropikal kuş şey gibi yapmışlar Çok devasa kafesler düşün Mutlatıslı yani bir tarafa giriyorsun Kapanınca öbür taraf açılıyor Hani şey gibi güvenlik kaçması bir şeyler diye Akla gelebilecek bütün renkli Renksiz e, Kuşlar baykuşlar Bir tür hayvanat bahçesi ama Kuş bahçesi evet Evet, kuş kafesler var yani. Ee, çok büyük şeyler. yani Çok büyük kafesler. Yani onun için ama yani bir şeyler yani kuşlar yanına kadar giriyor Mesela baykuşlar böyle karşında bakıyor sana. Enteresan. <gülüyor> Ağabey Park. Dolayısıyla işte Iguazu'da böyle Brezilya. Tabii Brezilya benim tespitim Arjantin'e göre biraz daha gelişmiş. Daha yani hali vakti daha yerinde. Ekonomileri daha kuvvetli. Daha Arjantin'de ve vesaire az. ...yerli halkla biraz şey yapmışlar. Brezilya tabii daha mix bir şey. Hmm. Ondan sonra... E, ...paraları daha değerli. Böyle daha şey bir memleket... ...yani izlenimim. Sonra da zaten Sao Paulo'dan ondan sonra uçağa binip... ...Türkonya'larla gece yarısı dönüyor. Hangi halk daha güzel? Arjantin, Şili, Brezilya. Hangisi? Hangi halk daha güzel? Halk. Kadın ee, erkek beraber. Arjantinler. Öyle mi? Öyle. <gülüyor> yani daha Avrupa'da benzer çok şey var. Yani. Ajantten bıçak aldın mı? Yok baktım niyetlendim. <gülüyor> ama yani çok heyecanlandıran bir şey görmedim. Bir, bir, bir kalite ve bir, yani bir tasarım, bir artizana bir şey görmedim. Yoksa niyetliydim. Şeyde. Hı -hı. E, dolayısıyla ama bu özet dersen temiz hava nedir? Yani sessizlik. Hı -hı. Yani en çok şey o ses böyle bakıyorsun çıt yok. Savaş şimdi. Bir de tabii güney... İnsanın canı sıkılır gibi geliyor bana e, ya. Beysol, sıkılmıyor. Güney yarım kürede sabah karşı dörtte güneş doğuyor. Yani kamerada beşte ayaklanıyorsun. Hmm. Kalktın. Ne yapacaksın? Üst tarafa çıkıyorsun. Allah'tan gemide... Çay Kaçta batıyor peki? On bir civarı kararıyor. Yani Baya uzun bir, uzun, bir uzun. uzun uzun. Şimdi tabii oradan işte Osman'ın yaptığı Drake kanalı var biliyorsun. Aşağı yukarı Uşaya'dan 200 mil sonra Antarktika'ya ulaşıyorsun. 200 mil ya Drake, Drake diyorlar, Drake, Shake diyorlar denizciler. Yani ya göl ya dans, ee, oraya da giden şeyler var ama oralarda anladığım kadarıyla karaya çıkmak daha kontrollü. Hani öyle e, dünya mirası olduğu için, Antarktika'da öyle her yeri, e, çevre çok temiz insanlar peki bizim üssümüz var Antarktika'da. Üst mü yoksa bir böyle birininle beraber ortak mı bir bir bari biz evet, yani bir bir, bir, bir şey yap bir, bir gelişim var, var. Yani. gidip geliniyor biliyorum. şey şeyde bütün yani o dolayısıyla yani özet ne alın dersen bir o eylem enlemlerde sefer yapan denizcilere saygım çok Antarktika'da tabii orada yani kim neresi benim derse o senin olabiliyor gibi bir durum var. Şimdi değişimi uluslararası Bil, anlaşmalarda bilmiyorum. Bilmiyorum Mesut. Yani işte memleketlerin araştırma o şey, şey altında şeyde anlatmışsın onu Hangisi? bir adı. Ayksi? Kargel ama. Yani. Evet orada O Pasifik şeyde, Hint Okyanusu. Evet. Dediğinde. Or, or Sen de yaptığınız bir sohbette öyle bir şey hatırlıyorum. Yani oraya ilk Fransızlar gittiği için Fransızların oluyor filan gibi. Evet, evet. Yani ismini koyuyorlar. Tabii orada Argentina'daken bu Falkland, Falkland'da çok e, sinir oluyor Argentinler. Malvinas diyorlar. Falkland Savaşı ve biliyorsun. Evet diktatörlüğün de sonu oldu. Yani Thatcher dönemi. E, dönemi işte koca orduyu gönderdi. Arjantin'in en büyük neydi adı? E, meşhur zırıllarını batırdılar. işte bir sürü adam öldü vesaire falan filan. E, yani böyle bir milli gösteri için ada bizim dediler. İngilizler de çok şiddetli şey yaptı. Malvinas diyorlar ona. Malvinas. Malvinas adada Malvin Yani sen Malo Hatırlarsan Sen Malo konuştuydum. San Malodan çıkan denizciler bulmuş, ee, işte biraz daha Horn'un biraz daha doğusunda bir küçücük adalar ee, sert iklimler. Yani sert iklimler. Ayrıca balina avcılığı var mı? Bildiğim kadarıyla yani. yok. Bir tane Punto Arenas'ta bir balıkçı gemisi resmi çektim. Balina evet. gemisine benziyordu. Ondan hı. sonra yani ama tam hani var ya kirpas içinde şey ve çalışan bir gemi ama balina mı avlıyor başka tür balıklar mı bilmiyorum Hı -hı. Şeyde bütün, e, bildiğim kadarıyla balina avı dünyada çok denetime tabi yani şey Hı -hı. E, temiz hava buzul gökyüzü işte buralarda yani bizim coğrafyalarda bizim paralellerde enlemlerde çok alışık olmadığımız şeyler Tarat Bey de buna benzer şeylerden bahsettiği de hatırlıyorum ben Tayyip'ten yaptığı konferansta telekonferansta ee, ...oranın güzelliği o tabiat. Şey, değişik bir coğrafya. Ee, hani bir daha gider misin? Koşa koşa giderim. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki biraz şu... ...ben tabii bütün an, anlattıkların arasında... E, ...bir coğrafya olanları... ...ilgili dinledim de... Bir de şu, aslında şu 80 kişiyi merak ediyorum. Ya bir... Çünkü 4 gün 5 gece. Şimdi mesela 5 şimdi, gün, 4 ör, gece. örnek vereyim, örnek vereyim. <gülüyor> arkadaşlık, dostluk, yemekler. Ee, yemeklerde, yemeklerde. Dans şey... var mı? Ee, yok, yok, yok. Akşamları yok, orkestra plakluyor. Yok, yok, yok, yok, yok. yok. <gülüyor> bar var, bar açık. Ee, mesela bir Avustralyalı aile, 4 çocuk. 4 çocuk. En hmm. büyüğü 12, en küçüğü 5 falan. Geç bir go 4 çocuk bir de kayınvalide almışlar tabii. Aman Allah'ım. ama aman Allah'ım fakat yani o çocukların hepsini giydirdiler. O buzullara çıkarttılar. Yani orada bayıldı hakikaten şeyde bütün. Yani çocuğun işte bir tane üzerinde böyle bir tayt giymiş, üzerine bir pantolon geçiriyor. Bir ayakkabı, bir çorap. Bık. Çocukların keyfi, o şeyler oynaması, zıplaması o yani e, altı ay konuştuk sonra altı ay e, sabbatik almışlar. Dolayısıyla büyük olanlara uzaktan eğitim anne baba anne var ya <gülüyor> şey, eğitimle <gülüyor> şey yapıyorlar. Puntalinas'a indiler Santiago'ya gidiyorlardı. Şili'yi gezeceğiz dediler. İşte daha birkaç memleket sonra geri döneceklermiş. Kalifornyalılarla tanıştık. İtalyanlar vardı. E, şeyde bütün Fransızlar vardı. E, yani şey... E, ...böyle kozmopolit yaşlılar vardı. Onlar işte el birliğiyle botları indirdik... koyduk falan filan var <gülüyor> ya. Yani herkes birbirine... ...yardım ediyor şey demisin Ama o... ...İngiliz kadınlar vardır yani hiçbir hiçbir şeyde eksik... ...kalmayacak. Her yerine tırmanacak. <gülüyor> Ve tırmandılar da hakikaten. Yani o... ...yürüyüşlerde birkaç uzunca böyle... ...yarım <gülüyor> saat, kırk dakika falan... E, o nerede galiba... ...Pia buzuluğunda yanılmıyorsam... ...böyle bir uzunca bir yürüyüş vardı. Valla böyle şey şey, har har herkes e, şey yaptı, şey yürüyüş bitince sıcak çikolata içine viski koyuyorlar, çok keyifli geliyor, çok geriye <gülüyor> <resimler. Yemeğe gülüyor> dönmeden falan öyle hoşçuklar yapmışlar, yani iyi dizayn edilmiş bir şeydi e, o açıdan. Peki, bu seyahatler diyelim, e, sen de ya şu işi bir de teknikle yapayım. Vallahi ee, beyim, Be e, yani tabii şey e, yarattı mı? Yani. Yarattı, yarattı. Çünkü yani şunu biliyor. Yarattı Rehber dedi ki bana e, Alican abi dedi, sayat oraları biliyor. Bu şeyden e, yani Şili'nin kuzeyinden Charter teknikir alınıyor, kanalları yapıyorsun, aşağıda bırakıyorsun dedi. Yani yokuş aşağı. He. Bir araştıracağım var. Yani bütün. Yani tabii tek yani iyi bir ekip kurmak lazım. İyi bir ekip kurmak lazım. Kuralım. Evet, kuralım. Yani oradayken biz iki tane yelkenli gördüm. Sana söyleyeyim. Beş gün iki tane yelkenli. Bir tanesi abi bir yer arıyordu. Bütün adam oraya gitti olmadı, buraya gitti olmadı. Sonunda bir yer neyse buldu. Buzula yakın bir yere demirledi. Ee, böyle şey. Buzuldan halat alınıyor mu? K kolotik. Yasak. Yasak. yasak. Buzula yasak. Bilmem kaç metre ötesine bağlanabiliyor. Kayaya bağlanabiliyorsun. Buzula bilmem ne kadar metre yaklaşma. Yani Zodiac'ta bile yalılmıyorsam 100 metre limit var bizim rica ettiler. Biraz da adam de 50 metreye giriyorum. çekim fotoğraf. Sonra oradan döndük. Yani bu buzullar koruma altında. Değil mi? Koruma altında. Doğa koruma altında. Yani ne hiçbir yerde ne bir çöp ne bilmem. Çok pırıl pırıl. Tabii. Çok nadir bir yerler. Dolayısıyla çok özen gösteriyorlar. Ve onu şey yapıyorlar. Pengvenlere ellemek yasak. Yemek vermek yasak. Onu atmak yasak. Bunu atmak yasak. Yani e, dikkatli bir memleket. Onun dışında Şiirliler çok gözüme girdi. Yani bu coğrafiyi bence güzel koruyorlar. Ellerinden geldiğince. Hmm. Daha özenli. Uşağ ya da bir tane hapishane. Peki hemen bir şey soracağım. Yani bu korumanın altında bir kar refleksi yatıyor mu yani? Bilmiyorum. Turizmden para Her... kazanmak olabilir. Yani sürdürmeye uğraşıyorlar. Hı -hı. E, mesela Arjantin e gittiğimizde... saf bir doğayı koruma şeyi yoksa e, ya bunu, mutlaka bunu, bunu, tabii. Buna ilgi var dolayısıyla biz bu da olduğu e, gibi korumalıyız. Bence var. de o da var. Mesela Arjantin tarafındaki Kalafat bölgesindeki Lago di Argentino yani buzluğun devamı Arjantin'in en büyük gölü kocaman. Hakikaten yani şey gibi böyle milimetrik adımlarla gidip oradan bir tane bir daracık bir yerden bir tekneye biniyorsun. O tekne seni gezdiriyor. olup diye bir yerden çıkartıyor. Uyarı üzeri uyarı. Yürüyüş parkurunda çöp atmayacaksınız, yaprak koparmayacaksınız, taş toplamayacaksınız, buzlaya sürmeyeceksiniz vesaire diye çok dikkat ediyorlar. Hakikaten hmm. şey ama oradaki... Peki o... denetim var mı? Var var var yani bir böyle parklarda bir görevliler var Hı, yani, yani ama hani çok daha başlarında gördük onlar kimse yok ama daha merkezlerde bir yani bir görevli olduğunu hissediyorsun şeyde bir. yani e, şeyde vardı çok kuş bahçesinde böyle yeşil gömlekli çok şirin, şey, şey var. İlk defa onu gördüm. Böyle birisi kuşa eliyle bir şey veriyor. Ne yapıyorsunuz? Dediler ki bu doğada biliyorsun işte kuş ticareti de yapıldığı için. Sonra bunları ele geçiriyorlar. Ele geçirdikleri kuşları oraya getirip rehabilitasyona tabi tutuyorlar. Bazen bir tanesini eliyle besliyordu kuşu böyle adam. Oturmuş böyle şu kadar bit kadar bir şey veriyor, yalıyor Veriyor, alıyor şeyde bütün orada ya yani orada epik görevli vardı. Ha görevli yapıyor bunu. Görevli yapıyor her yani, yani, park görevlisi. Yani, kuş besleyenler yani. yapıyor. Yok yok yok yok. Lezenleri zaten. Yani görevli böyle o dedi ki bir tane kız Peki, Bu dedim dedi ki recover ediyoruz. Daha bir ay böyle beslenecek. Peki omuzuna başına kuş konuyor mu? Yok, hayır. Öyle bir çok evcil öyle şey kuşu yok. Yani o kırmızı çok güzel renkte olanlar var, unutmadığını böyle hakikaten. Macenta kırmızısı gibi. Var hmm. Flamingo'nun ama sırf kıp kırmızı, yani bir tek hmm. bunu bilmem ne değil. Ee, en en çok iyi bir baykuşlar çektim, bir işte Bu ha. kadar yakından bu kadar çok baykuş. Tabii ki akbabalar, papağan, en, çeşi. en işte. O, o avaz avaz bağıran var ya hani kocaman mavi, gürültüden hmm. duyamıyorsun. Gezi'nin keyifli bir yeriydi hakikaten. Hmm. Ame Park. Yani İguazu'daki böyle bir e, çok doğal bir ortam. Ama orası, orada tabii ha bir de tropikal, sıcak. 35 derece. Yani bir anda aptala döndük. Böyle şey gibi <gülüyor> var ya. Hani, T-shirt anında sır sıklamı vesaire. şey. Peki dört dakikamız var, Anlatmayı unuttuğum bir şeyler var mı? Bakıyorum notlara, vallahi hiç şey Sen yani. kitap da almışsındır şimdi orada. Kitaplar ya kitaplar okudum, yani bu Macmillan'ın Sevans Wiking çok güzel bir Türkçe tercüme o kitap var. Beagle macerasını anlatan İngilizce çok güzel kitaplar var. Ardından Darwin, yani biraz Darwin'i incelemeye başladım tekrardan. E, Magellan'ın tabii şeyi çok asla dram. Yani onlar 1500, işte 19'larda yola çıkıp 265 kişi 3 sene sonra 18 kişi dönebiliyorlar. da ölüyor Filipinler'de bir savaştı şeyde bütün. Yani şeyi görüyorsun bu keşiflerin hakikaten insanın canı pahasına e, ne kadar zor ne kadar meşakkatli yani şimdi Hı -hı. ben o iklimleri gördüm. Denizden giden arkadaşlar muhtemelen o denizleri de yaşadılar tabii çok daha şey yani 1500-1600'lerin teknolojisiyle ondan sonra yani okyanusu aş bilmediğin şeylerde çok büyük cesaret ya. Çok büyük, beyin kimyası özel olması lazım. Evet zaten şey geçen haftalarda işte Alper Uygur'u kaybetmiştik onun Bizim Korsanları diye bir kitabı çıkmıştı. O, 2010 yılında yapmıştık o sohbeti o anlatıyordu bu insanları. Yani Alper ki yani şeydir, aksi ve huysu evet. sevindim bir adam. evet. <gülüyor> adamdı. Evet. Ama nasıl gözleri pırıl pırıl anlatıyordu evet. onların bu, senin anlattığın o dönemde evet. o gözü karalıklarını ee, şey yani bu survivor enteresan bir şey. Yani insanın e, şimdi bu hani rönesans, akıl, fikir değil mi? Hı -hı. İnsan rasyonel yani de var davranışlarında. Yani rasyonel bir akıl böyle bir kışı San Juan dinlenen o şey limanında Magellan ve ekibi geçit bulacağız diye millet aç, sersifil yerliler düşman. Ha bir de enteresan son Patagonya ne demek biliyor musun? <gülüyor> büyük ayak demekmiş. Öyle mi? Pat pat hani patif. Pat pat Patagonya. Büyük ayak. E, Magellan'ın bu neydi adam? E, Antony Pigafetta şeyi seyahatnamesini yazan Yazdı. geminin şey diyelim günlükçüsü diyelim ee, ilk karşılaşmasını almak. Makarnivist değil mi? Yani? evet yani evet makarnivist ee, ilk seyir maceralan boğazında girmişler böyle iki üçüncü günde böyle kıyıda anormal büyük bir adam görmüşler böyle hakikaten oranın o dönem şey olarak yani yaşayan işte insanları. ...büyük saizli, Patagonya'da... ...oradan giriyormuş. Hmm. Patagonya'da bir şey yok... ...kalmış o böyle şeyde bütün. Evet. Bayağı, tabii esas şey... E, ...sonra Darwin... ...işte 1800'lerde Darwin bir hamakta... ...beş sene geçirmiş. Yani... ...hakikaten bu bilimsel şeyde... ...bu kanter gözyaşı... ...işte ama sonunda insanla o kitabı... E, ...teoriyi armağan ediyor neticede... Hmm. ...yani bu işten hmm. olmadan da... ...böyle masa başında pek... Ee, ...olmuyor. Bilim ben. olmuyor diye... <gülüyor> Peki e, sanıyorum zamanımızı bitirdik gibi geliyor bana. Bir iki dakikamız daha var. Evet, e, var mı ekleyeceğim bir şeyler? Yok be Esun'cum yani dediğim gibi e, bu tabii... Peki, e, ben hemen bir soru son. sorayım sana. Nehir nasıl bir yol arkadaşı? Nehir çok canım. Ne, nehir, <gülüyor> e, nehirin evet. özel defteri var. Getirecektim ama yani nasıl radyoda getirmenin bir şey yok. Nehir bir kere ne yaptı? Taşlar topladı enteresan. Hani yasaklı yani, taş yani, toplamak? Buzuldan, bu kumsallardan ha, enteresan taş ve kabuklar topladı. Hmm. Yani zannedersin Darwin teorisi şey yapıyoruz böyle kabuklar. <gülüyor> Onları polis ediyor böyle güzel. E, çok güzel buzul resimleri çizdi. Yani, tabii o meraklı ya buzul resimleri çizdi. Defter yapacak e, mı e, yapab işte, almanı yapabilir, almanı. yapabilir, Yapabilir. Haritaya gittiğimiz ellen boylamları işaretledi. Saatlerle uğradığımız demir yerleri vesaire. Yani <gülüyor> ön hazırlık yaptı sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şeylere birisi. E, tabii çok etkilendi. Yani o e, renk, yeşil, doğa, bir de o buzlu suyun böyle bir enteresan, bazen boğaz da öyle olur. Geçen sabah öyleydi. Böyle bir var değil. Yani buz rengi. Peki, hazır neyirden söz etmişken, bir de patiden söz edelim. Pati görünce ne yaptı? Patisi ne dedi? kadar sürdü bu yol, bu yol seyahat? Bu on altı gün. 16 gün Patikkin'de kaldı. Pati Patik köpeğimiz... kaldı. Evet, köpek pansiyonda kaldı. Kilios'ta şeyde, e, neresi? Demirci orada bir pansiyonda kaldı. <gülüyor> Uskumru köyünün bir pansiyonda kaldı. <gülüyor> Mutluydu, iyiydi. Ya iyi bakılan bir yer. bir sürü başka de sizi, var. Sizi görünce tezahürat yapıyor. Yapıyor tabii. Bir birkaç gün küsüyor hafif sonra <gülüyor> toparlıyoruz böyle şeyde bütün. Ama şey peki e, hacıcığım çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Bu hafta Açık Deniz Ali Can Troll ile birlikte yaptık ki ben Ali Can'la program yapmayı ayrıca çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben ee, de çok keyifli diyorsun. oluyor. Ee, bir önerim inşallah bir şey yaparsa buzullarla ilgili bu hem bu erime vesaire konularını eğer düşünürsen ben de seve seve katılmayı isterim ama iyi bir uzman bulmak lazım böyle şeyde bütün. Bakarız. Buzul program Peki açıktığız bu hafta da böyleydi haftaya görüşmek üzere hoşçakalın